Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.